Günaydın. Demokratik ülkelerde seçimle gelen politikacılar göreve geldikten sonra etik açıdan konumlarını kendilerine fayda sağlamak için kullanmamalılar. Bu konuda Sami dilli tarafından bir kampanya başlatılmış. 7 Mayıs 2013 tarihinde tüm grup başkan vekillerinin imzası ile Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliği isimli bir kanun teklifi verildi. Bu tasarıyı Sami şöyle anlatıyor. Mecliste anlaşmaya varmış oldukları görülmeyen dört farklı grubun altına imzasını attığı kanun teklifi bizi temsil etmeleri için oylarımızla seçtiğimiz milletvekillerine hak etmediklerini düşündüğümüz bazı üst yetkiler vermektedir. Tasarının 12. maddesinde yer aldığı üzere milletvekillerine ömür boyu diplomatik pasaport hakkı verilmekte. Üyeliği sona ermesine rağmen yani milleti temsil etme yetki süresi dolduktan sonra diplomatik yani kırmızı pasaport taşıması kesinlikle zaruri değildir. Madde 13'te yer alan ve milletvekillerine verilen süresiz silah taşıma ve bulundurma hakkı talihsiz bir bireysel silahlanmaya teşviktir. Millete örnek olması gereken milletvekillerinin belinde silahla gezmesini istemiyorum. Bu maddeye göre milletvekilleri süresiz olarak silah taşıma ve bulundurma ruhsatına sahip olacağı gibi bu ruhsatın getirdiği tüm vergi ve harçlardan da muaf tutulmaktadır. Madde 16'da yer alan trafikle ilgili hükümler, trafikte milletvekillerine 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 71. maddesinde yer alan geçiş üstünlüğüne sahip araçlar kategorisine sokmaktadır. Bu maddenin yasalaşması halinde milletvekillerinin kullandıkları araçlar can kurtaran ve itfaiye araçlarıyla aynı kefeye girecek. Gerekmediği halde trafikte sınırsız öncelik hakları olacaktır. Milletvekillerine vekilüstü güçler veren ve meclisteki tüm grup başkan vekillerinin altına imza attığı bu tasarının eşitlik ilkesine aykırı olması sebebiyle geri çekilmesi gerekiyor. Bizleri temsil etmek ve devlete hizmet etmek için göreve gelmiş milletvekillerine ömür boyu diplomatik pasaport hakkı verilmesine, milletvekillerine süresiz ve vergisiz silah bulundurma taşıma ruhsatı verilmesine, trafikte temsil ettikleri vatandaşlardan öncelikli konumda bulundurulmasına karşıyım, diyor Sami. Kampanya 12, 13 ve 16. maddelerin vekiller tarafından vicdani ve etik anlamda tekrardan gözden geçirilmesine ve Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliği kanun teklifinin geri çekilmesine talep ediyor. Kampanyayı sosyal medyada tbmm üyeliği ile takip edebilirsiniz. Kampanya hakkında detaylı bilgi ise change.org taksim tbmm üyeliği adresinde. Hepimizin lisede güzel anıları olmuştur ve ara ara mezun olduğumuz liseyi ziyaret etmek istediğimizi yakın çevremizde paylaşırız. Bazen eski anıları yad etmek için bazen ise çocukluktan gençliğe adım attığın zamanlarına şahit olman olmak için yapılır bu. Bir hürmet ve özlem göstergesi olarak gitmek istersiniz. Özel Saint-Benois Fransız Lisesi mezunları ise okullarını istedikleri zaman ziyaret edemiyorlarmış. Mezun olduğu okula istediği zaman gidemeyen İdil Bilgen bu konuda bir kampanya başlatmış. İdil kampanyayı şöyle anlatıyor. 5 sene boyunca okuduğum, büyüdüğüm ve çok güzel anılarla bıraktığım lisemi ziyaret edebilmek, öğretmenlerimle biraz olsun zaman geçirmek ve tekrar kapıdan girerken aynı heyecanı yaşayabilmek benim için çok önemli. Ancak bu şimdi tüm mezunlara yasak. Gelen mezunların kapıda çevrildiği, yetmediği gibi bir de pilav günlerinden başka günlerde okula alınmayacağı fikrine karşıyım. İyi kötü binlerce ana yaşadığım okulumu ve öğretmenlerimi ziyaret etmek istiyorum. Özellikle Benua Fransız Lisesi'nin mezunlarına getirdiği ziyaret kısıtlamasını kaldırmasını talep eden bu kampanya ise Change.org Taksim Benua mezunlara açılsın adresinde. Büyük şehirlerden birinde yaşıyorsanız Toplu taşıma araçlarını kullansanız dahi ulaşıma ne kadar büyük paralar harcamak zorunda kalındığını bilirsiniz. İstanbul'dan bir kampanya başlatılmış Ali Mendilli tarafından başlatılan kampanyanın talebi köprüden geçen toplu taşıma araçlarında uygulanan çift bilet uygulamasının kaldırılması. Ali Kadıköy'den Tuzla'ya giderken 1.95 lira ödediğine fakat Mecidiyeköy'den Üsküdar'a giderken 3.90 Ile ödemek zorunda kaldığını söylüyor Kampanya hakkında ayrıntılı bilgi ise Change.org Taksim çifte bilet kaldırılsın Artık toplu taşıma ucuz olsun Bildiğiniz gibi çöpe attığımız atıkların %90'ı geri dönüştürülerek tekrar kullanılabiliyor Ve artık geri dönüşüm tasarruf tedbirinden çok Gezegenimizin geleceği için bir zaruret olmuş durumda. Çünkü çeşitli maddelerin yapımında kullandığımız kaynaklar hızlı bir biçimde tükeniyor Ve bunun da geri dönüşü yok Geri dönüştürülebilen maddelerden biri de atık yağlar. Evet, mutfakta kullanılan yağlar. Bu konuda Şima Katrancı tarafından bir kampanya başlatılmış. Diyor ki Şima, 1 litre atık yağ 1 milyon litre içme suyunu kirletebilir. Kullanılmış bitkisel atık yağları ise evsel atık su kirliliğinin %25'ini oluşturuyormuş. Ayrıca atık yağların ekotoksik özelliklere sahip olduğu da ve ortamı kirlettiği ve ortada yaşayan canlara zarar verebiliyor. Kampanya kredi ve kurttar kurumuna bağlı yurtlardaki atık yağların toplanmasına talep ediyor. Düşünün bir Türkiye'deki bütün bu yurtlardaki atık yağlar toplansa ne kadar büyük zarar önlenir. Ve bunun için de taksim yağsız yurtlar adresinde kampanyaya bakabilirsiniz. Bir ülkedeki bireylerin eğitim ve öğrenim durumları o ülkenin geleceğini etkilediği gibi Tüm dünya ülkelerinin geleceğini de etkileyebiliyor. Bu konuda ülkemiz eğitim sisteminin düzeltilmesi için bir kampanya başlatılmış. Kampanyayı başlatan Bilge Bakırcı kampanyayı anlatırken Küba'daki eğitim sistemini örneklemiş. Diyor ki Küba'da eğitim, Küba Eğitim Bakanlığı tarafından kontrol ediliyor ve her aşamada ücretsiz. Özel okullar ve özel üniversitelere izin verilmeyen Küba'da öğrenciler üniversitelerde dahil, Eğitimlerinin hiçbir aşamasında okul harcı ödemiyor. Eğitim programları ve UNICEF'in de desteğiyle oluşturulan program kapsamında yerel yerleşim bölgelerini hedefleyen çocuk eğitim merkezleri sayesinde 6 yaş altı çocukların %98'inden fazlası eğitim hizmetlerinden yararlanıyor. Okul müfredatları tüm ülkede standart ve eğitim 6-11 yaş arası herkes için zorunlu. Orta eğitimin ilk 3 yılında öğrenciler çoğunlukla kırsal yatılı okullara gidiyorlar ve burada hem sınıflarda ders görüyorlar hem de tarımda çalışabiliyorlar. Okul bitince eğitimlerine devam etmek isteyen öğrenciler üniversiteye hazırlık veya teknik okullara gidebiliyor. Küba'da eğitim için herkese eşit olanak var. Tüm gençlerin üniversiteye girme şansı var. Bu kişilerin maddi durumuna göre değil, yetenek ve becerilerine bağlı olarak belirleniyor. Bilge Küba'da uygulanan sistemin bizim ülkemizde de uygulanmasını istiyor. Bu durumun illaki o ülkenin komünizm ile yönetilmesiyle ilgili olmadığını söylüyor. Üniversiteden harçların kaldırılmasını, tüm vakıf üniversitelerinin devlet üniversitesine dönüştürülmesini istediğini de sözlerine ekliyor. Kampanya hakkında detaylı bilgi change.org/taksim eğitimde kolaylık eşitlik adresinde. Evet, eğitimden atıklara, demokrasinin yerleşmesine kadar her konuda değişim rüzgarları sizinle olsun. Esen kalın.